Merhaba, İngiltere'de fizibilite çalışmaları devam eden nükleer atık depolama döküm yeri için Kumriye Yerel Meclisi red kararı verdi. Annadale Vadisi Woodland, yeraltı nükleer atık depolamasının 3'e karşı 7 ile reddedilmesi yankı yarattı. Çevreci grupların ateşli kampanyalarının yanı sıra Göller Bölgesi Milli Parkı yetkilileri, İngiltere ve yurt dışındaki grupların da destekleri yerel meclisin aldığı karar da rol oynadı. Bölgenin toprak yapısının kırıklı tabakalardan oluşması ve jeologların raporlarında radyoaktif atık için bu toprağın uygun olmadığı yönündeki raporlarda etken oldu. Hükümetin Enerji ve İklim Değişikliği Sekreteri Ed Davey bir yeraltı depolama sitesi için arayışlarının devam edeceğini belirtiyor. Greenpeace'in enerji kampanyası sorumlusu Leyla Dean ise... ...kararın hükümetin girişimleri için büyük bir darbe olduğunu ve ülkenin en bozulmamış milli parklardan birinin yakınında... ...ve belirsizlik bir jeolojik zeminde bu atıkların gömmenin bir çözüm olmadığını gösterdiğini kaydetti. Din bakanların artık nükleer amaçları yeniden düşünerek dikkatlerini temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjilere çevirmeleri gerektiğini kaydediyor. Zaten binlerce yıl tehlikeli olan bir atığı gömdükten sonra bin yıl sonrasının yüzüne nasıl bakarız diye insan düşünüyor... Bir mağara açıyorsunuz, tarihi ve orada Alaaddin Keykubat ve Kanuni Sultan Süleyman Hükümeti tarafından gömülmüş ve sizi öldürecek bir çöp ile yüz yüze kalıyorsunuz. Neyse hayırlı işler yapanlar da var. Türkiye'nin bitki zenginliğini kayıt altına almayı amaçlayan Flora Araştırmaları Derneği ile Ali Nihat Gökyid Vakfı Nezahat Gökyid Botanik Bahçesi'nin desteğiyle resimli Türkiye Florası projesini hayata geçiriyor.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 125 sene sonra Türkçe ve resimli olarak geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kitap ülkemizde bitki çeşitliliği kapsamında yalnızca iletim demetleri bulunan kibrit otları, eralte otları, kozalaklı ağaçlar ve tohumları, tohumlu bitkileri kapsıyor. Türkiye Bitkileri Listesi hemen her 10 günde bir yeni bir türün keşfedildiği ülkemizdeki bitki zenginliği hakkında da önemli veriler sunuyor. Ve bir başka güzel haberle devam edelim. Yüzyıllar boyunca bozulmadan kalabilen ve bu özelliği nedeniyle denizlerde büyük bir kirlenmeye neden olan balıkçı ağlarından artık halı üretilecek. Atık balık ağları plajlarda, denizlerde, çevre ve su altı hayatına ciddi hasarlar veriyor. Ancak bu balık ağlarındaki naylonun büyük bir kısmı halı ipliği yapımında kullanılan malzemenin aynısı. Atık ağlardan halı yapabilmek için Global Karo Halı İmalatçısı Interface ve Londra Zooloji Derneği işbirliği ile Networks adı verilen bu çalışmaya başladı. Dünyanın en yoksul kıyı toplumlarının bazılarında atık balık ağları nedeniyle gittikçe büyümekte olan çevresel problemlere çözüm olacak gibi görünüyor. Networks projesi. Yerel halkla sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapıyor ve ağları topluyor. Böylece sadece bir ayda bir ton balık ağı toplanmış. Bu sayede tehdit altındaki bir mercan kayalı olan Filipinler'deki Danajon sahilindeki plajlarda büyük ölçüde temizlenmiş. Bu sene toplanacak ağlarla imal edecek olan ticari kara halılarının geliştirilmesi amacıyla operasyonların boyutu da her geçen gün büyüyor. Hedef Nisan ayının sonuna kadar 20 ton atık ağ toplanması. Colorado'da yayın yapan Aspen Halk Radyosu muhabiri Luke Ranya'nın NPR'da yayınlanan yazısını Yeşil Gazete gönüllü çevirmenlerinden Oya Yalçın dilimize çevirdi. Ondan bir özet geçelim. Colorado Tohum Kütüphanesine gelen kitap severler kitap ödünç aldıkları gibi tohum da ödünç alabiliyorlar. Tohum kütüphanesi, Basalt Halk Kütüphanesi ve Central Rocky Mountain Permakültür Entüstü'nün ortak çalışması. Tohum paketlerinin üzerinde bahçıvanların isimleri yazılıyor. Böylece aldıkları ödünç tohumları kütüphaneyi yenilenmiş şekilde geri getirenler bir sonraki hasat edilmiş tohumlardan da kendilerine pay çıkarabiliyorlar. Sistem şöyle yürüyor. Bir kütüphane kartı ile bir paket dolusu tohum ödünç alınıyor Önce ödünç alınan tohumlar ekiliyor, hasat edilmesiyle elde edilen yeni tohumlar da kütüphaneye iade ediliyor. Böylece herkes tohum alabiliyor ve aldığı tohumları çoğaltıp diğer insanların çiftçilerin de ödünç alabilmesi için yeniden iade edebiliyor. Yani kazan kazan kazan kazan durumu, bereket işte böyle bir şey. Antalya'da HES ilgili yürütmeyi durdurma kararını uygulamayan Antalya Valisi Ahmet Altıparmak ve sorumlu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak. Alakır Nehri Kardeşliği Dedegöl Enerji'ye ait Kürce HES projesi hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmaması üzerine Antalya Valisi ve sorumlu tüm yetkililer hakkında ayrı ayrı maddi ve manevi tazminat davaları açacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada sorumlu tüm yöneticiler hakkında görevi ihmal ve su alınmaktadır. Ayrı ayrı suç duyurularında bulunarak haklarında soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Başta Antalya Valisi Ahmet Altıparmak olmak üzere sorumlu tüm memurların derhal istifalarını verip yürerlerini yürütme görevini cesurca gerçekleştirebilecek adaletli insanları bırakmalarını talep ediyoruz denildi. Alakır Nehir kardeşliğine siz de destek vermek isterseniz Change.org üstünde bir de imza kampanyası var. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.